Biliyor musunuz bu doğru söyleme, doğru davranma mevzu fedihiyattan gibi bir şey. Yani insanlar zannederler ki yalan söyleme, birini aldatma, bir gerçeği çarpıtma, farklı şekilde aksettirme, seslendirme filan bunlar yalan. Bunlar değildir yani. Yalan bunlar fedihi yalan. Ve bu yalanlar çok tehlikeli değildir. Çünkü sakıncalayanlar itibariyle onların insanlar da onlardan sakınırlar biraz. Çünkü onlardan insanın arı, piri filan zedelenebilir sarsılarındır. Tehlikeli yalan, kamufleli yalandır. Davranış yalanlarıdır. Bu türlü mazeret yalanlarıdır. Esas içinde başka hesapları var. Fakat kendini ifade adına, kendini teskiye adına, hak bir insan olduğu hissini uyarma adına bu yalanların sağa sola çekme, eğme, hükme, farklı gösterme yalanlarıdır. Bunlarda münafıklık amareleri vardır. Yani Mesele niye yemek seviyorsun? Başka bir hesabı var yani orada. Fakat başka bir şey söylüyor. Farklı bir şey söylüyor. Doğruyu söylemiyor yani. E neden böyle yani şiddet gösteren bu mevzular, O şiddetini Tabi hak feresli, kılı kırk yararcesine hakkaniyete riayet ediyor gibi gösterme daniska bir yalandır bu. Allah biliyor bunu, Allah ağzımızdan çıkanla kalbimizde olanı test ediyor her zaman. O tutmadı diyor, o, bu senin için değil bu, diyor. başka bir şey, bana olmaz böyle bir şey diyor ve bunların hepsi oluyor. kaydoluyor. İmanda devşinleşenememiş, sırı böyle. Sadece münazaların dünyasına bağlamış, dünyevi itibarına, dünyevi kredisine bağlamış. İnsanlar bu türlü özrumlar ifadesiyle harçış kurtuş yollarda yürüseler de esas imanda denemleşmiş insanlar böyle yollara tevessül etmezler. Çünkü bunlar ötede Allah karşısında insanı mahcup eder. Neyse onu söylemez. Ben neyim yani? Şöyle düşündüm, böyle ettim, şöyle davrandım. Onun için bir ilağızımız da mazereti yani sürekli yamuk yumuk hareket etme, eğri ile hareket etme. Bundan sonra da böyle faziletli bir insan gibi özür dilerim şunu yaptım bunu yaptım. Oysa ki orada o kabahati ikileştiriyor. Özür bilmeyerek bir insana karşı edip dışı bir davranıştan ötürü ben farkına varamadım düştüm sukut ettim ve bu tavır size karşı şuydu. özür dilerim denir yoksa sürekli böyle kaba davranıp, ölçüsüz davranıp, ham davranıp, ondan sonradan bu kabahati katlama manasına gelen özürde bulunmak daniska bir saygısızlıktır. Size karşı terbiyesiz olmasın diye terbiyesizlik demiyorum da fakat terbiyesizlikte daha büyük bir şeydir aslında. bütün. Ya olduğun gibi görün, mümin ol, ya göründüğün gibi 10, 50 altı sen şayet insanları aldatma. Mesela diyelim ki, dalmış böyle, gül gülüyor, e, Durumların tabiriyle. Yani kuş uykusu yaşıyor demek ki, kuş demektir. Erzurumlar yani o tabiri kullanırlar. Diyor ki, ona mesela siz Kur'an okurken niye Kur'an okurken derin mülazalara girmiş ihtimal, Kur'an'ın derinliklerinde dolaşıyorsunuzdur. Yok efendim benim gibiler filan. Şimdi popo bile riyakarlıktır. Benim gibiler filan yani. Bir de, estağfurullah efendim bunlar size yakışıyor bana yatırım yapmak. Bu da küstahlıktır. Bu da rahat demek şahit ya. Ben bazen Kur'an okunurken uykuyorum ya. Allah beni affetsin yüreğim her zaman düşer olsa onunla iklimat içinde olsa huzurda duruyor olmanın hakkını eda ederim. Ne demek Allah'ın huzurunda? Allah uyku için yatıyor. <gülüyor> düşek. Orada, orada düşek değil ki açık konuşmak lazım. Katiyen. Mada Müslüman olmuşuz insan bence onun en aylasına talip olmalı. Bu Allah'ın nezdindeki masariyet kıymet açısından, tezavrat açısından değil. Mesela insan dese ki, ya Rabbi bana Enbiya-i Efendilerimize lütfettiğin marifeti lütfet. Zat-ı bana öyle duyur. İstersen beni bir karar eyle. Seni öyle bileyim ki seni mülazaya aldığım zaman ben başka hiçbir şey gözüme görünmesin. Ama bunun yanında bana güldü bir hal ver ki ben kendimi eşekten daha aşağı göreyim. Senin nezdinde da kıymetin yanında kendi kliterlerim açısından fevkalade denin bir aşağılık insan olma münazası bana lütfeyle. insan. İnsan böylece alasına talip olunca zaten nefsimiz, nedenimiz, cismaniyetimiz, neşet ettiğimiz ortam bazı şeyleri kendine benzetiyor. Geçen de bin raza kısa kısacat ettim, kaplar hesabı yani o seviyeye indir farkına varmadan yani şartla içinde yaşadığımız toplum, genel telakiler, insanların hep böyle ayak altında olmaları, ayak altında yaşamaları şöyle böyle bizi öyle çekiyor, insan alâsına talip olmalı. Yani nedir bu kulluk denen şey? Ben Rabbim'i andığım zaman böyle, bal, kaymak yemeden daha lezzetli gelmiyorsa bana, evet ben de hiç daha tadamamışım onu, duyamamışım. Ve hiçbir mükafat beklemeden bu kulluğu böyle, yürekten samimi, bedelsiz, beklentisiz götürmüş Şimdi azarlar içinde Rabbim'e karşı bir kulluk, Halası bu. Siz böyle olmaz gibi görünen şeylere talip olursanız sahip, Zaten bir yönüyle filiklerleneceksiniz, çekileceksiniz. İşte Birleşik Kablar Hesabı, Ali sizi kendi iklimine çekecek, Güverli sizi kendi atmosferine çekecek, kültür ortamınız sizi bir yönüyle tuşlayacak başka şeyler başka şekilde bir şey yapacak. Sürekli birileri arz çekimi gibi, sürtünme kanunu gibi hep sizi bir yere bağlı tutmaya çalışacak. Ama oradaki çalımınız sizin, oradaki Azminiz, performansınız, peygamberane bir kararlılığınız. En azından sizi belli ölçüde insan olma derecesinde seviyesini sabitleyecektir. Yani bir yerine sabitlenmek lazım. Ama çok kararlara talip olmalı. Hz. Üstad, dur olmamalı sözcüğüyle vurguluyor bunu. Şu oldu yeter, bu oldu yeter değil yani. Şu kadar insanın gönlünü ettim yeter, yetmez hayır yani. Bütün insanların gönlünü fethetle söz konusudur. Her yer Allah'ındır. Her yerde nam-ı ilahi dalgalanacağına kadar yetmez. Namı ı Muhammed'i dalgalanacağına kadar yetmez. İlim adına şu kadar başarılı oldum yeter yetmez diyeceksin. Hiçbir şey yeterli bulmayacaksın. Bu felsefe üstadın hayatına çok hakimdir. Düşünün ki Ayetül kübrada seyyah geziyor yani zerrattan seyyarata kadar, türelere, sistemlere, keşkeşanlara kadar, neburalara kadar dolaşıyor. Fakat sürekli dilinden dökülen şey el-mümmezzit diyor. Daha yok mu diyor. Çünkü kanaat edilecek şey değildir o. İnsan o mevzula kanaatsiz olmalı. O mevzuda hep hıfızlı bir araştırma içinde olmalı. Rabbime dair daha ne var yani? İmanımı arttırmaya dair daha ne var? Marifette zirveye ulaşmama dair daha ne var? Ve kendimi aşağılamaya dair daha ne var yani? Bunlar da varlığı ve kendini iyi okumaya bağlıdır. Ve selam. Ve ke ilmin nebiyyün kâtele mağuribbiyyûne kâsîr <gülüyor> Kendini Allah yolunda mücahedeye adammış, adanmış bir ruh demek. O da Allah yolunda mücahededen hiç doymuyor. Rahata hiç yanaşmıyor. Kendini düşünmeye zincirlerle, halatlarla çekseniz gelmiyor. Kendi dünyanıza çekmeye çalıştığınızda köprüleri taşıyan halatlar bile kütür kütür kopuyor. Böylesine kilitlenmiş ne dünya ne dünyanın içindekiler hatta ne de ahiret, cennet onu bu adammışlıktan adı koymuyor Bunlar kalp insanı fazilet insanı. büyük çoğunluğu itibariyle sahabe-i kiram bir kısmı itibariyle havarine insan bir kısmı itibariyle Osmanlı'nın bidayetindeki efendilerimiz bir kısmı itibariyle de Hz. Üstad'a ilk hafta vefakat eden, iman ve Kur'an neşriden başka hiçbir şey düşünmeyen, her şeylerini tereddüt etmeden orada harcayan, hatta duvaklı gelinlerini evlerinde bırakıp Üstadımın bana ihtiyacı vardır deyip Üstad'ın yanına dönenler var. Çocuklarını bırakıp Üstad'ın yanına kaçanlar Bunlar adanmış insanlar. Bunlara ribbi denir. Bir yönüyle diğer taraftan kendisini hakikati keşfe, hakikati anlamaya, kavramaya, marifette derinleşmeye, Allah indinde bilen, değerlendiren bir kul olmaya adamış. Sürekli seyri süluki ruhani de ediyor. Bu da ona doymuyor, yükseliyor. Fena fillaha hayır, beta billaha hayır. Vak billah ma Allah'a hayır, Her şey hayır bunlar yetmez bana. Bakabillah billah ma Allah. Seyir ile Allah senin Seyir seyr ma Allah diyor. Bir ayam zatül nezdinde, bir ayam insanların elinden tutup teker teker veya cemaat halinde Allah'a götürmeye matuf. Benim vazifem o. Bunlara da rabbani deniyor. Rabbani her iki tabiri de Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an terminolojisi açısından bunları birbirine karıştırmamak lazım. Biz bu iki tabirlerden ikisini de gerçekleştirmeye matup ciddi bir kaydet içinde bulunmalıyız. Zaman, şartlar, konjüktür onun öyle olmasını gerektiriyor. Ne maneviyatsız Allah'a vasıl olmadan bir problem halledilebilir. Ham ruhların halledeceği problem yoktur. Bir hak davasına adanmadan idiayken Allah'a muvaffak olmak. Aslında biraz evvel arz etmeye çalıştığım ölçü de yani zirvelerde dolaşacaksın. Daha üstünde bir şey yok. Esredi bilgesi yedim nakai. Kabirde rüya da görüyorlar. Allah ne muamele yaptı. Peygamberimizle aramda dört parmak kaldı diyor. Fakat vefat ederken ağlıyor, iç döküyor. Niye ağlıyorsun diyor. Küfl üzere öleceğimden korkuyorum diyor. İşte kendini sonsuz sıfırlamayla hep zirvelerde dolaşmanın hülçüsü. iki zıttı bir araya getirme. Uç uça gelmez halatları getirip bir araya bağlama. O birleşik noktada huvallah hakikati tecelliyeti. Kullüm min anzillâh le min anzik öyle buyuruyor. O Beyan-ı gönderen Kul, küllüm min hemdillah. Hepsi Allah'tan. Allah'a kurban olayım. Gönülden hep geçiyor, beni kendine kurban etsen de fakat öyle itler kurban ettiği de olmuyor çünkü. Nasıl olur? Şurid de hiç doğma, da kurbanlık gibi ama halbaç gibi de olmak istemem. Maktul Söhreverli gibi de istemem. Muridhi İbn Arabi gibi de istemem. Fakat her şeyi gözümden silme, itme sadece onu görme, onu bilme, onu duyma, onu anlama, onu anlamaya çalışma, onu haykırma, onu söyleme. Onu dilenme, ondan dilenme mevzunda gözün başka bir şeyi görmesin. Ve işte bu mülazalarından ötürü komutanım bana mülkün öyle demişti. Korkuyorum seni bu hallaç gibi mülahazalarından bir kısım sefele mülkünündür. Keşke aşağılıkların elinde Rabbim hakkındaki onun istediği tam mülazalardan ötürü öldürürsem. Bu başka bir şey Cephede kurşunlar altında ölme, ona ismet küçük kalır. Bunlar aşk kılıcıyla şehit olan insanlar. Öbürü basit bir şey. Gözülüyorlar. Baharını kurşuna dersem gelir bir kurşun zaten bir andır az acısını duyur sonra sistem felç olur gidersin. Sırhlı değildir. Aşkını ishardan bile çekinen hayır. O benim sırrım. Hiç her gün ölübülüp Her gün yepyeni bir yürekle, yepyeni bir incalda derin sonsuz bir istekle bunu talep etme. Ve o talebedenlerden hiç biri yolda kalmamış, hiçbirinin daveti, duası icabetsiz kalmamış, hiçbir o istikamette kaldırdığı elleri boş indirmemiştir. Men talebe bu hacde bu onu bulanın da başka şey ihtiyacı kalmamıştır. Merda hacde men fakade, hemerda fakade men hacde. Onu bulan neyi kaybetmiştir? Onu kaybeden neyi bulmuştur ki? İşte öyle bir kaybetme ve kazanma meselesi söz konusudur. Değer mi meseleyi dünya ile tartmaya, hatta cennetle, hatta Firdevs'le tartmaya? O varken onları düşünme hamdığı da ne demek? Ama işin neresindeyiz? Büyük buluşma da ortaya çıkacak. Kalbinizin atışları, hissiyatınız, layhisiyatınız. Ağzınızdan çıkan sözlerle kaydediliyor. Onlar arasında mı tabakata bakılıyor? Uyum var mı yok mu? Siz nesiniz, Nerede duyuyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz? Böyle büyük lafların keburat kelimeten takrucu nefâim ağızlardan çıkan kocaman laf hesabı ağır olur. Hesabı ağır olan şeylere talip olmamalı. Belki hatif gibi sırada geçebileceğiniz amel lazım size. Melek kanadından tüyler lazım. Uçmanın bile yetmediği o mesafelerde bir yolculukta melek kanadından tüyler lazım size. Uçma yetmez bu yerde.